Gözdü bileyimiz şeytanın Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdülillahir Rabbi al-aleymin. Sallatu sallamun aleikum, Seyed Alawdin ve daha Ve ilah Jami al-Mi'ayi ve Ve ilah Jami al-Mi'ayi. Ve alhamdülillahir Rabbi Bugün inşallah hep beraber Allahın el-Aziz Al ismini anlamaya çalışacağız. Kur'an'ın nüzul sırasına göre Allah'ın 14. ismidir. Allah'ın El Aziz ismi Kur'an-ı Kerim'de 88 defa geçer. Manası Aziz olan, mutlak şerefe sahip olan, her izzet sahibinin, şeref sahibinin şerefini kendisinden aldığı izat, onsuz hiç kimse hiçbir şekilde gerçek manada bir şerefe sahip olamaz. Geçici olarak kendisi, kendini şerefli zannedebilir. Herhangi bir şeyinden dolayı kendini şerefli sayabilir. Malından dolayı, mevkisinden dolayı, gücünden dolayı. Hangi konuda olursa olsun, eğer Allah'tan bağımsız olarak kendisine bir izzet veriyor, bir şeref veriyorsa... Ayetleri hep beraber okuyacaksın. Allah buyurdu, kim şeref arıyorsa, kim şeref istiyorsa, bilsin ki bütün şeref Allah'a aittir. Şerefini Allah'tan almayan kesinlikle şeref bulamaz. O şerefini neye nispet ederse etsin, kesinlikle onu kaybeder. İster mali olsun, ister mevkisi olsun, ister güzelliği olsun, ister kabilesi olsun, her ne olursa olsun. Azze demek, güç demektir, kuvvet demek, şiddet, galik gelme demektir, üstün olma demektir, şeref, onur destek bir de yardım manasına gelir Allah'ın Aziz ismi 11 isimle beraber gelir bu Azizül hakim Azizül Rahim Azizül Alim Aziz zuntikam Azizül Kavi Azizül Haar Azizül Gafur, Azizül Hamid Azizül Vehhab, Azizül Muktedir, Azizül Cebbar olarak gelir. Tek başına hiçbir zaman gelmez, hep mutlaka bir isimle beraber gelir. Herkes kendine göre mutlaka şeref arıyordur. Şerefli olmaya, izzetli olmaya çalışıyordur. Gerçek şerefi bulabilmek için Önce kişinin bakışını düzeltmesi gerekiyor. Eğer bakışını düzeltmezse, doğru bakmazsa, doğru anlamazsa, şerefi Allah'ta değil de Allah'tan başka yerlerde arar. Bu neye benzer? Nasıl ki puta tapanlar, puta tapmakla şeref bulduklarını düşünüyorlardıysa, şerefi başka yerde arayanlar da, o puta tapanlarla aynı durumdadır, aynı duruma düşmüştür. Allah ayet-i kerime de buyuruyordu, onlar puta tapmakla orada şeref bulacaklarını mı zannediyorlar? Orada şeref mi arıyorlar? Evet, şeref arıyorlardı. Onun için nerede şeref arıyorsak, eğer bu Allah'tan bağımsızsa, bu durumda o onun puti olmuş olur. İster bunu kabul etsin, diliyle söylesin, ister söylemesin, ister kabul etmesin, bu böyledir. Allah'ın ayetlerini anlamaya çalışırken bunun böyle olduğunu hep beraber göreceğiz inşallah. İnsana göre iki türlü bakış vardır. Bu bakışlardan bir tanesi hayra göre ayarlanmış bakıştır. Hayra göre, güzelliğe göre. Güzelliğe, hayra ayarlı bakış. Nereden kaynaklanıyor bu? Gönlünden. Eğer gönlünde hayır varsa, gönlünde güzellik varsa, gönlünde iman varsa, o güzel bakar. Baktığını güzel görür. Eğer şerre ayarlı bir bakışsa bu, kötülüğe, çirkinliğe ayarlı bir bakışsa bu da o gönül sahibinin gönlünü şerle doldurduğunu, küfürle doldurduğunu, nifakla doldurduğunu, hasetle doldurduğunu, riya ile doldurduğunu gösterir. Nasıl? Eğer biri birine bakarken ondan ne kusur bulurum diye bakıyorsa bu kötülüğe, çirkinliğe, şerre ayarlı bir bakıştır. Biri de bakarken ondan ne güzellik bulurum diye bakıyorsa bu da güzelliğe, hayra ayarlı bir bakıştır. Onun için Allah bir kule hesaba çekerken eğer sevapları, güzellikleri ağır gelirse Allah onu iyilerden kabul eder, cennete gönderir. Yani bir insan yarı yarıya kötü olsa da yüz halinde elli tanesi kötü olsa da o iyidir. Geriye kalan elli tanesi iyiyse o iyilerden sayılır. Kime göre? Allah'a göre. Eğer birinin bir hatasını görüp bu böyle biridir deyip üstünü çiziyorsa onu yanlış yapanlardan, kötülerden kabul ediyorsak, bu kötüye ayarlı bir bakıştan dolayıdır. Asıl ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Mümin, müminin aynasıdır. O aynada kendini görmüştür. Nereye, kime bakarsa baksın, kendi çirkinliğini görüyor. Ama ne diyor? Bu kötüdür diyor. Hadi bir tanesi kötü oldu, beş tanesi kötü oldu. Senin dönüp kendine bakıp, acaba yanlış benim bakışımda mıdır? Demen gerekmez mi? Gerekir. Ama hayra ayarlı bir bakış, güzelliğe ayarlı bir bakış, rahmete ayarlı bir bakış. Evet, nasıl bakar, nasıl görür? Güzel görür. Yüz halinden 99 tanesi kötü olsa, güzel bir tarafı varsa, o güzelliği görür. Çünkü güzelliğe ayarlıdır bakışım. Gönlü güzel, gönlü temizdir. O güzel tarafı görür, diğerlerini de o güzelliğiyle örter. Yoksa sayar, görmedim der. Onun için nerede gıybet varsa, dedikodu varsa, iftira varsa, insanları çekiştirme varsa, orada kötüye, yanlışa, şerre ayarlı bir bakış vardır. Herkes kendi gönlüyle bakar. Eğer bir de bunu dile getiriyor, konuşuyorsa zaten dil gönlün aynasıdır. Gönülde ne varsa dilden o dökülür. O konuşulur, o söylenir. Biri eğer birilerini yeriyor, kötülüyor, küçümsüyorsa ona ne demiş olur? İzzetsiz demiş olur. İzzetsiz. Şerefsiz demiş olur yani. Onun şerefini yok saymaya çalışır, onu aşağı indirmeye çalışır. Yani izzetsizleştirmeye çalışır. Kendini de yukarı çıkarmaya çalışır. İzzetli olan, şerefli olan benim demiş olur. Bunu demek için, dedirtmek için bunu yapar zaten. Ama kim birilerinin izzetiyle oynarsa, şerefiyle oynarsa onu küçümserse Allah onu aşağıya indirir. Nasıl yapıyor bunu? Onun sevabını o çekiştirdiği insanın defterine yazar. O aşağıya inmiş olur. Çekiştirdiği de yukarı çıkmış olur. Küçümsediği de yukarı çıkmış olur. Allah o küçümsediğine şeref verdi, izzet verdi. Ona da zillet verdi. Ama hüsn zanla baksaydı, güzel baksaydı, kendisi yukarı çıkar, kardeşine de dua etmiş olurdu. Her güzel bakış, hüsn zanla bakış, dua, her suizanla kötü bakışta bedduadır çünkü. Evet. Onun için bakışımız kime göre olmalıdır? En şerefli olana göre, Allah'a göre, Allah'ın şeref verdiğine göre. Kim o? Resulullah Efendimiz. <gülüyor> Rivayete göre sahabesiyle beraber bir yoldan geçerken bir köpek ölüsü vardır. Ölmüştür, ağzı açıkta kalmıştır. Sahabe ağzını burnu kapatıp öbür tarafa dönünce buyurdu ki Allah ne güzel diş yaratmış onda. Köpek bir güzellik görüyor yani. Bakmayı öğretiyor. Güzel bakışı öğretiyor. Onun için bizim de bakışımızı Allah'a ve Resulüne göre ayırmamız gerekir. Yoksa bakışımız şeytana görev olur. Kötü görmek, çirkin görmek isteyen kimdir? İblis. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bir ayetin sonunda Allah'ın isimleri geliyorsa, mutlaka o ayeti Allah'ın o ismine göre anlamak gerekiyor. O ayet ismi de anlatmış olur, tefsir etmiş olur. Bir parça. Aynı zamanda o isim ayeti tefsir etmiş olur. Anlatmış olur. Men kane yürüdül izzete felillâhil izzetü cemi'â. Her kim ki izzet istiyorsa, şeref istiyorsa, izzetin bütünü, tamamı Allah'a aittir. Onun, Dışında izzet yoktur, şeref yoktur. İleyhi yes'adul kelimu teyibe, Ona güzel sözler vasıl olur. Vel amelu salihu yerfa'uhu. O güzel sözleri ona salih amel refeder eder, yüceltir. Salih amel olmazsa sözün ne kadar güzel olursa olsun o Allah'a vasıl olmaz. Güzel sözün Allah'a vasıl olabilmesi için, senin o sözünü kabul etmesi için salih amelinin olması gerekiyor. O güzel söze göre salih amelinin olması gerekiyor. وَالَّذ۪ينَ يَمْكُرُونَ سَيِّعَاتِ لَهُمْ عَزَابٌ شَد۪ينَ O kötü düşünceli olanlar, o tuzak kuranlar, o hile yapmayı düşünenler, onlar için şiddetli bir azap vardır. وَمَكْرُوا Onların kurdukları o tuzaklar onları mahveder, onları perişan eder. Yani tuzaklarını Allah onların başına geçirir, onlar kendi kurdukları tuzağa düşerler. Her kötü düşünce böyledir başkasıyı hakkında kötü düşünen onun kurduğu o tuzak onun başına gelir. Eğer biri birini küçümsüyorsa şerefine zarar gelsin istiyorsa o kurduğu tuzağa kendisi düşer. Çünkü bütün izzet, bütün şeref Allah'a aittir. Ya eyuhellezine amenu ey iman edenler amenu billahi ve resulihî ve kitâb iman edin ey iman ettiğini iddia edenler iman edin Allah'a iman edin Resulüne iman edin kitabına iman edin Allah bunu müminlere söylüyor ey iman ettiğini söyleyenler Ey iman edenler, ben iman etmişim diyenler, iman edin, Allah'a iman edin, Resulüne iman edin, kitabına iman edin. Yani ben iman etmişim demekle iş bitmiyor. اَلَّذ۪ي نَزَّلَا Allah رَسُولِهِ O ki kitabını peygamberine indirmiştir, peygamberine indirdiği kitaba iman edin. Nasıl iman edecek? Elbette ki okuyarak, dinleyerek, anlayarak onu imana dönüştürerek, amele dönüştürerek iman etmesi gerekiyor. Yasa sadece ben kabul ettim demek iman değildir. Vel kitabi'l lezi enzele min qabl. Daha önce indirdiğimiz kitaplara da iman edin ve men yaghfur her kim ki Allah'ı inkar ederse her kim ki Allah'a karşı nankörlük yaparsa ve melaiketihi meleklerini inkar ederse ve kutubihi kitaplarını inkar ederse ve resulihi, Resullerini inkar ederse ve yevmil ahir ahiret gününü inkar ederse katka dille delaleten ba'ide o çok uzak bir deraletle deralete düşmüştür. İn ellezine amenu summe keferu summe amenu summe keferu. O kimseler ki önce iman ettiler summe keferu sonra kafir oldular. inkar ettiler. Sümme amenu, sümme keferu, sonra bir daha iman ettiler, sonra bir daha kafir oldular. Sümmezdadu kufra, sonra onların küfürleri arttı. Lem yekunillahu li yeğfire lehum, Allah onları mahfiret edecek değildir. Böyle yapanları Allah mahfuret edecek değildir. وَلَا لِيْهْدِيهُمْ sebila. Allah onları yoluna çıkaracak da değildir. Yolunu onların önüne koyup hidayete erdirecek değildir. Bir iman ediyor, bakıyorsun mümin gibi yaşıyor, mümin gibi bir hal içinde, bir tavır içindedir. Bir de bakıyorsun ki küfrü üzerinde göründü. Nefsi ortaya çıktı, şeytana tabi oldu, tıpkı kafir gibi oldu. Sonra o halini atlatıyor, bir daha mümin oluyor, sonra bir daha kafir oluyor. Eğer biri böyle iman edip küfre düşüyorsa, bunu tekrar tekrar böyle yaşıyorsa, Allah buyurdu, bir anda, evet, o küfr ettiği gibi bir anda, Allah ona kapıyı kapatır. Küfrü ziyadeleşir. Artık imana dönemiyor. Gittikçe küfrü artıyor. Allah bunları mağfiret edecek değildir dedi. Bunları mağfiret etmiyorum dedi. Affetmiyorum. Niye? İman etmiş. İmanın tadını almış. İbadetin tadını almış. Güzelliğin insan olmanın tadını almış. Eğer insanlığına, şerefine sırt çevirirse yüz çevirirse Allah bunları mağfiret etmez dedi. Bunları hidayete de erdirmez. Bunları kendi yoluna çıkarmaz dedi. Beşiril münafıkine bi enne lehum azaben elima O münafıkları müjdele dedi Allah. Allah münafık dedi onlara. Onları elin bir azap ile iç yakan bir azapla müjdele dedi. اَلَّذ۪ينَ يَتَّخ۪يزُونَ الْكَافِر۪ينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُون۪ي müminin. Onlar müminleri bırakarak kafirleri dost mu ediniyorlar? Kafirlerin dostluğunu, hakkı hakikati örtenlerin dostluğunu, müminlerin dostluğuna tercih mi ediyorlar? اَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةِ onlar izzeti, şerefi onların yanında mı arıyorlar? Ve <gülüyor> <gülüyor> innel izzete lillahi cemia. <gülüyor> Muhakkak ki bütün izzet, bütün şeref Allah'a aittir. Allah katındadır. Eğer biri her ne sebepten dolayı olursa olsun nasıl bir beklenti içinde olursa olsun Müminlerin dostluğunu bırakıp, dostluğu eğer kafirlere yapıyorsa, hakkı hakikati inkar edenlere, yok sayanlara yapıyorsa, dostluğunu onlara yapıyorsa, Allah onlara münafık dedi, Onlar eğer onların yanında izzet arıyor, şeref arıyorlarsa, bilsinler ki bütün izzet Allah'a aittir. Yani onlarda izzet yoktur, şeref yoktur onlarda. Elm tera ile ladin'e utu nesiben min el kitap görüyor musun onları? O kendilerine kitaptan nasip verdiklerimizi, Allah'ın ayetlerinden haberdar ettiklerimizi görüyor musun? Yud'aune ila kitabillah. Onlar Allah'ın kitabına davet olunuyorlar, li yahkume beynehum aralarında hüküm versin diye. Aralarında hüküm versin, hakem olsun diye. Sunne yetevalla fariqun minhum. Sonra onlardan bir fırka, bir kısmı yüz çeviriyor. Ve mu'ridun. Onlar dönektirler. Evet. İşine gelmeyince Allah'ın kitabını kabul etmez eğer bu Yahudi Hristiyansa, Allah'ın kitap verdikleri ise, onlar Kur'an'ı kabul etmeleri gerekirken yüz çeviriyorlar. Bile bile. Zalike bi ennehum kalu, bunun sebebi şudur ki, onlar dediler ki, len temesnen naru illa eyyamen ma'dudat. Biz cehenneme girmeyiz, ateş bize dokunmaz. Ancak sayılı günler Cehenneme gideriz. Yani biraz cezamızı oradan çekeriz. Çıkarız. وَغَرَّهُمْ فِي د۪ينِهِنْ Onlar dinlerinde aldandılar. مَقَانُ terum Kendi kendine uydurduklarından dolayı onlar Yalan iftira attıklarından dolayı, bu Allah'a iftiradır. Allah böyle bir şey söylememiş dedi. Oraya giren bir daha çıkmaz yani. Deki fe iza Onları bir araya topladığımızda onların hali nasıl olacak? Li yomi <gülüyor> la ribe fi. O kendisinde şüphe olmayan o kıyamet gününde onları bir araya topladığımızda onların hali nasıl olacak Ve vufiyet kullun nefsin ma keseben Her nefse herkese kazandıklarının tamamı ödenecek Ve hum la Onlara hiçbir şekilde zulmedilmeyecek Kulillâhumme mâlikel mülk de ki ey mülkün sahibi Allah'ım. Tu til mülke men teşa. Sen mülkü dilediğine verirsin. Ve tenzi'ul mülke mimmen teşa. Mülkü de dilediğinden çeker alırsın. Ve tuizzu menteşa Dilediğini aziz edersin. İzzetlendirirsin tüzülllü Menteşa dilediğini de zelil edersin rezil edersin bir yedikel Hayır Hayır senin elindedir inneke <ala> kulli şeyin Kadir Muhakkak ki sen her şeye Kadirsin Evet Allah duayı böyle yap dedi evet. Allah'ım büyük senin elindedir Mülkü dilediğine verirsin, dilediğinden mülkü çeker alırsın. Dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir ve sen her şeye kadirsin diye Böyle iman et dedi. Eğer biri mala mülke sahip olduğu için ona bu şereflidir deniyorsa, Mali mülki olmayan, fakir biri ise, ona şerefsiz deniyorsa, şerefi yokmuş gibi kıymetle yer verilmiyorsa, bu Allah'ım mülk senin elindedir diyemedi. Dilediğine mülki vereceğini, dilediğinden mülkü çekip alacağına iman etmemiştir bu. İzzetin, şerefin Allah'a ait olduğunu kabul etmemiştir. Allah bütün izzetin kendisine ait olduğunu söyledi. İnne'l-lezîne keferu bi zikri lemmâ câuh. Muhakkak ki o kimseler Allah'ın zikri, Allah'ın kitabı, ayetleri kendisine geldiğinde onu inkar ettiler. ve إنه le kitabun aziz o Allah'ın aziz olan kitabidir Allah azizdir Allah'ın kitabı da azizdir Kim Allah'ın kitabına sarılırsa Allah'ın kitabı ayetleri onu aziz eder kim Allah'ın ayetlerine sarılmışsa ona iman etmişse onu ahlaka dönüştürmüş amele dönüştürmüşse o Allah'a dost olmuştur o veli olmuştur o aziz olmuştur Allah onu aziz kılmıştır İzzetiyle onu izzetlendirmiştir şerefiyle onu şereflendirmiştir o şerefini Allah'tan almıştır kim de Allah'ın kitabına ayetlerine yüz çevirirse sırt çevirirse kendi izzetine kendi şerefine sırt çevirmiştir. Kendi şerefinden Allah'ın kendisine ikram ettiği, bahşettiği şerefinden yüz çevirmiştir demektir. La hadjaukum rasulun min enfusikum Gerçek şu ki size, sizden, sizin içinizden bir Resul geldi. Size bir Resul gönderdik. Azizun aleyhi ma'anittun. Azizun. O azizdir. Size aziz bir Resul gönderdik. Allah'ım şeref verdiği, izzet verdiği, Allah'ın ayetleriyle izzet bulan, şeref bulan bir Resul'dur o. Aleyhi ma anittum. Sizin sıkıntıya düşmeniz ona ağır gelir, ona zor gelir. Harisun aleykum. O size çok düşkündür. O size çok haristir. Bil müminine raufun rahim. O müminlere rauf ve rahimdir. Evet Allah <gülüyor> peygamberliği tanıtıyor. Azizdir, rauftur, rahimdir. Burada aynı zamanda Resulullah Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'ın varislerinin sıfatlarını da Allah beyan etmiş olduğu aziz, Allah ile aziz olmuş, Allah'ın vahyi ile kitabı ile aziz olmuş, müminlere karşı müminlerin sıkıntıya düşmesi ona ağır geliyor. Onlara karşı rauf ve rahim. Ev. Evet. Onun için biri kendine bir mürşid-i kamil ararken dikkat etmesi gereken husus burasıdır. O peygamberi temsil ediyorsa, onun varisi ise, onun mirasının varisçisi ise, onu temsil ediyorsa, onun gibi olmalıdır. Aziz, rauf ve rahim olmalıdır. Değilse, Değilse o işi olmayan bir işe kalkışmış, şeytana varis olmuştur. Peşine takranları da uçurumdan aşağıya atar. Hz. İbrahim Kabe'yi yaptığında yaparken yaptığı duası, Rabbena Webas fihiim resulun minhum. Dedi ki Rabbimiz onlara işlerinden bir resul gönder. Bir resul bahset çıkar işlerinden bir resul yetlou aleyhim ayati Onlara senin ayetlerini okusun ve yü'alli muhümül kitab ve hikmete ve Onlara kitabı öğretsin, hikmeti öğretsin ve bir de onları teskiye etsin, temizlesin. İnneke enter azizul hakim, muhakkak ki sen aziz ve hakimsin. Allah'ın Resul göndermesi, kitap göndermesi, Resulün Allah'ın kitabıyla kitabını öğretmesi, hikmeti öğretmesi, teskiye etmesi, temizleyip tezkiye etmesi, Allah'ın aziz isminin şanındandır. Çünkü bunu yapmakla Allah onlara izzet verir, şeref verir. وَمَنْ يَرْغَبُوا اَنْ مِلَّةِ İbrahim kim İbrahim'in dininden uzak kalırsa İbrahim'in tavsiyesi buydu istediği buydu kim İbrahim'den İbrahim'in dininden uzak kalırsa illa men sefihe nefsehu ancak onlar nefsi sefih olanlardır ve le kadis tefeynahu fil dünya. Mahakkak ki biz onu dünyada seçtik. Ve dehu fil ahireti lemmine salihin. Ve o ahirette de salihlerdendir. E önzile zikru min beynina. Müşrikler dediler ki bu zikir, bu Kur'an bizim işimizde, aramızda ona mı indirilmiş? Niye böyle söylediler? Çünkü kendilerini evet, Resulullah Efendimiz'den daha şerefli sayıyorlardı. Mallarından dolayı, mevkilerinden dolayı Belhum fi şekhin min zikr Doğrusu Allah buyurdu, onlar benim zikrim hakkında, ayetlerim hakkında onlar şüphe içindedirler. Bellema yazıku azab. Evet. Allah hayır dedi. Onlar daha benim azabımı tatmamışlar. Azabımın nasıl olduğunu bilmiyorlar. Em indahum khazainu rahmati Rabbi. Rabbi azizil Wahab. Yoksa Rabbinin rahmet hazineleri onların yanında mı? Onlar mı benim rahmetimi paylaştırıyor, dağıtıyor? Kime ne vereceğimi? Onlar mı bana öğretiyor? Allah aziz ve vehhab'dır. Dilediğine şerefi hibe eder, bakş eder, ikram eder. Emlahum mulku semawati vel ard ve ma beynehuma yoksa göklerin yerlerin ikisinin arasındakilerin mülkü onların midir? yer yertaqu fil esbab yoksa güçleri buna yetiyor mu sebeplere vesilelere sarılsınlar Yüksetsinler o zaman. Cündün ma hunalike mehzum. İşte burada orduları hezimete uğratılmış, mağlup edilmiş minel ehzab. Her türlü hizipten, her türlü evet. cemaatten. Allah izzetin tamamen kendisine ait olduğunu beyan etmek için öyle buyurdu. İza ca'el münafikun. Münafıklar sana geldiği zaman galu neşhedu inneke leresulullah. Biz şahit oluyoruz ki, biz şahadet ederiz ki sen Allah'ın resulüsün dediler. Vallahu ya'lemu innake la rasuluhu. Allah da biliyor ki sen gerçekten hakikaten onun resulüsün. Vallahu yashhadu inel munafiqine le kazibun ve Allah şahittir ki münafıklar yalancıdır. Dilleriyle bunu söylerler ama kalpleri bunu tasdik etmez, gereğini yapmaz. Allah da şahitlik eder ki bunlar Münafıklar yalancıdırlar. Yalan söylüyorlar. İttehazu eymaneyhum junne. Onlar yeminlerini kalkan yaptılar ve en an sabilillah. Allah'ın yolundan saptırdılar. İnnehum sa'e ma kanu Onların yaptığı iş ne kötüdür. Gerçekten yaptıkları iş çok kötüdür. Ne yapıyorlarmış? Yeminlerini kalkan yapıp Allah yolundan saptırıyormuş. Yemin ediyor, ben senin hayrini istiyorum. Ben seni düşünüyorum. Ben senin iyiliğini düşünüyorum deyip yoldan saptırıyor. Zalike bi ennehum amenu. Bu şundan dolayıdır. Onlar iman ettiler. Sünme sonra kafir oldular. Ve tubiye ala kulubihim. Bu yüzden kalpleri mühürlendi. Önce iman ediyor, anlıyor, sonra kafir oluyor. Sonra ters tarafa dönüyor ön için kalpleri mühürlendi dedi. la Artık onlar anlamazlar. Yanlış yaptıklarını, münafık olduklarını bile artık anlamazlar. Allah etubi ala kulubihim buyurdu. Kalbini ben mühürledim demedi. Kalpleri mühürlendi. Onlar kendileri bunu yaptı dedi. ve iza ra'aytahum tu'jibuke sen onları gördüğünde onların cesetleri böyle kalıpları hoşuna gider ve in yaqulu tasma onlar konuştuğunda onları dinlersin sözleri dinlenir yani öyle güzel güzel de konuşurlar ke ennehum huşubun musennedetun sanki onlar yaslanmış keresteler gibidir yahsebune kulle seyhatin aleyhim onların şöyle bir hali vardır her gürültüyü her sayhayı her konuşmayı kendi aleyhlerine zannederler. Böyle şüphe içindedirler. İki kişi konuşsa benden bahseder diyor. Biri bir şey yapsa bana düşmanlık yapıyor diyor. Her gürültüyü aleyhlerine zannederler. Niye? Kalpleri kin doludur, nefret doludur, düşmanlık doludur. Kendileri başkalarına karşı böyle hal içinde olduklarından dolayı Herkesinde kendisine karşı böyle olduğunu düşünür. Güzel söz söylesen bile ondan kötü bir mana çıkarmaya çalışır. Acaba şunun için mi söyledi? Bunun için mi söyledi diye bir yanlışlık çıkarmaya, bir düşmanlık çıkarmaya çalışır. Hımıl, adu. Allah bunlar düşmandır dedi lahzerhum onlardan korun dedi kendini onlardan koru dedi qatalahumullah Allah onları kahretsin Enna yufekun, nasıl da dönüyorlar nasıl da döndüler önce iman ettiler sonra kafir oldular hakkı hakikati anladıkları halde döndüler Elm yani, Lilladine amenu. İman edenler için vakit gelmedi mi? Neyin vakti? En karşı <gülüyor> al qulubu them Lizi kri Allahi ve ma min Allah'ın ayetlerine karşı, zikrine karşı. Kalbinizin, kalplerinizin Hâşyet duyma zamanı gelmedi mi? Hâşyetle, huşuyla coşma zamanı gelmedi mi? Velâ yekûnu kellezîne ûtul kitâbe min Sakın şu kimseler gibi olmayın. Sizden önce kitap verdiklerimiz gibi olmayın. Fetale aleyhimul emet. Onların üzerinden uzun zaman geçti. Onlar kendi kitaplarına karşı soğudular. Allah'ın ayetlerine karşı karşıt duymadılar. Siz onlar gibi olmayın. Fa haset kulubuhum. Onların kalpleri katılaşmış. وَكَس۪يرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ Ve onların çoğu fasık olmuştur. Allah siz onlar gibi olmayın dedi. Onlar gibi yapmayın. هُوَ اللّٰهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا Evet. Allah odur ki ondan başka ilah yoktur. اَلْمَلِكُ الْقُدُّسِ O meliktir, kuddustur. اَسْسَلَامُ الْمَا o selamdır, mümindir, müheymindir, azizül cebbar, azizdir, cebbardır, el mütekebbir, mütekebbirdir. Subhanallahı anna müşrikun. Allah kendisine or ortak koşulan şeylerden, ortak koşulanlardan münezzeh Allah kendini tanıtıyor. Allah odur ki, kendisinden başka ilah yoktur, o meliktir. Mülkün melikidir. Bütün varlığı idare eden odur. Bütün varlığın sahibi odur. O kuddustur. Her türlü noksanlıktan beridir. O mukaddestir. O selamdır. Selamet verendir. Selamete erdirendir müminler için selam yurdunu cenneti hazırlayandır Rabbini dinleyenler onu dinleyenler selamete erer gönlü selamete olur hayatı selamete olur ebedi hayatı selamet olur o mümindir iman verendir aynı zamanda emin kılandır o müheymindir koruyandır, gözetendir muhafaza edendir. O azizdir. Şerefi bahşedendir, şereflendirendir. O cebbardır. Dilediğini zorla yaptırandır. Eğer aziz cebbar olmazsa izzetini koruyamaz çünkü. Onun için aziz olan Allah'tır. O mütekebbirdir. Azamet ve büyüklük sahibidir. Büyüklük bir tek ona yakışır. Subhanallahı anma yüşrikun. Allah onların şirk koştuklarından münezzehtir. Ve lehed yesernel kur'ane li zikr. And ki biz Kur'an'ı düşünmeye, düşünülmeye müsait kıldık. Kim onu düşünürse, tefekkür ederse onu ona müyesser kılarız. Onu ona ikram ederiz. Fehel min müddekir, Ama düşünel mi var? veleket caa alefir aunen nuzur. Andolsun ki fir hanedanına khanedanına nezirler geldi, uyarıcılar geldi. Kezde bu bir ayatina kulliha. Onlar bütün ayetlerimizi yalandadılar. Ve ekez azizin nokte bir. Biz de onları bize yakışır şekilde yakaladık. Ne buyuruyordu? Allah'ın yakalaması çok şiddetlidir. Bir başkasının yakalamasına benzemez. Allah birini yakalarsa kim Allah'ın elinden alabilir Neden yakalamıştı? Allah'ın ayetlerini inkar ettikleri için. Kabul etmedikleri için, Allah onlara ayetlerini indirmişti, Allah'ın ayetleri üzerinde düşünmediği için, Allah sordu: Düşünen mi vardı? Saat ve Kur'anı zikr, Kur'anı andolsun zikre andolsun, olsun, yemin olsun. Belin lezine keferu fi izzetin ve şikak. O kafirler, inkarcılar, nankörler kendi izzetlerinden, şereflerinden bir ayrılık içindedir der. Allah'ın kendilerine bahşettiği şereften uzaklaştıkları için, onu yok saydıkları için, Allah'ın ayetlerini yok saydıkları için, Allah iblisi huzurunda kovduğunda, iblis, insanların tekrar dileceği güne kadar mühlet istedi, Allah, İblis'e neden secde etmedin dediğinde kale ene hayrun minhu dedi ki ben ondan hayırlıyım. Halakteni min narin ve halaktehu min Beni ateşten yarattın, onu da çamurdan yaratmışsın. Onun için ben ondan daha hayırlıyım dedi. Hayırlı olmayı, şerefi bedene ait, zahiri bir şeye verdi. Kale fehruc minha fe inneke raci. Allah ona çık oradan dedi. Artık sen rejme edilmiş olanlardansın ve inne aleyke lanati ila yawmiddi. Sen kıyamet gününe kadar lanetlenmişsin. Benim lanetim kıyamete kadar senin üzerinedir. Kâle rabbi benzirni ila yawmi yub'as. İblis dedi ki Rabbim. Bir de Rabbim diyor. Kale evet. Rabbi. Bana dirilme gününe kadar insanların tekrar dirileceği güne kadar bana mühlet ver dedi. Bana izin ver. Kale ve inneke minel münzerim. Allah da buyurdu ki sana izin verilmiştir. Sen izin verilenlerdensin dedi. ila yevmil vaktil ma'lum. O belli güne kadar sen izinlisin dedi. İzin verdim. Ne diyor bak İblis? Kale ve bi izzetike Senin izzetine yemin olsun ki evet. Senin izzetine yemin olsun ki Niye öyle söylüyor? Bütün izzetin Allah'a ait olduğunu biliyor. Eğer biri izzetin Allah'a ait olduğunu kabul etmediyse İblisten daha aşağı demektir. Evet. Kale ve bi izzetike la nehum ecmai. Senin izletine yemin olsun ki ben de onların hepsini ihvaya düşüreceğim. Onları azdıracağım dedi. İlla ibadike minhumul muklasi. Ancak sadece yalnız senin ihlas sahibi kulların hariç dedi. Evet. İhlaslı Samimi kulların müstesna, gerisini hepsini yoldan çağıracağım, azdıracağım dedi. İğvaya düşüreceğim dedi. İblis yemin ediyor. Allah'ın izzetine. Allah cevap olarak ne buyurdu? Kale fel hakku. Allah buyurdu ki işte bu haktır dedi. Bu doğrudur. Senin bu söylediğin doğrudur dedi İblis'e. Bir tek benim ihlaslı, samimi kullarıma dokunamazsın, Onları yoldan çıkaramaz, ıvraya düşüremezsin. Gerisini düşürürsün dedi. Vel hakka ekul. Allah buyurdu ki ve ben hakkı söylerim. Le'em le'enne cehenneme milke ve mimmen ake Minhum ecma'i ''Ben de mutlaka seni ve sana tabi olanları hepinizi toptan cehenneme dolduracağım.'' dedi. ''Hakı söylerim.'' dedi. ''Ben de böyle yaparım.'' dedi. ''Kul.'' de ki, bu hitap Resul Efendimiz'e idi. Ma es'alukum alayhi min ecir. Ben sizden bir ücret istemiyorum. Ve ma ana minel mutekellifin. Ben bunu size teklif edenlerden değilim. In huve illa lil alemin. Evet. Bu kitap bütün alemler için bir zikirdir. Bir hatırlatmadır, bir öğüttür. Ve le ta'lamunne nebe o baadahi sonra bunun hak olduğunu gerçek olduğunu mutlaka bileceksiniz. Evet. İblis bile Allah'ın izzetine yemin ediyordu. Bütün şerefin Allah'a ait olduğunu kabul ediyordu. Eğer biri Allah'tan başka yerde izzet ararsa, şeref ararsa İblis'ten daha kötü bir duruma düşmüş demektir. Ve tattahzu min dunillahi alihe. <Sessizlik> Onlar Allah'tan başka ilahlar edindiler. Allah'tan başka ilah demek Allah'ı sever gibi ya da Allah'tan daha çok O'nu sevmek demektir. O beni sevsin demektir. İnsanlar beni sevsin, insanlar beni övsün dediğinde onların bu sevgisi, bu övgüsü Allah'ın önüne geçmişse önce Allah beni sevsin, Allah beni övsün demediyse o insanları ilah edinmiş demektir. Niye yapıyormuş bunu? Li lehum izzet kendileri için bir izzet olsun diye bir şeref olsun diye çünkü şerefi insanlarda aramışlar insanlar bu şereflidir derse bu kıymetlidir derse değerli derse onu överse o kendini izzet sahibi zannediyor bu Allah'a şirktir Evet. puto tapanlar da böyle yapıyordu zaten وَمَا ve السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ Biz gökleri, yeri ikisinin arasındakileri oyun olsun diye yaratmadık. Bu bir oyun değildir. مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ Her neyi ki yaratmışsak onu hak ile yaratmışız. Bir amaç uğruna, bir gaye uğruna yaratmışız. Mutlaka onun bir gayesi, bir amacı vardır. وَلَا كِنَّ la لَا Ama dedi Allah, çoğu onu bilmez. Çoğu bunu anlamaz dedi. Sanki oyunmuş gibi, dünyayı bir oyun gibi anlıyor. Sadece dünya hayatına bakıp öyle yaşıyor. inne yawmal fasli miqatuhum ecmain muhakkak ki o ayrım gününde o hepsinin bir araya toplandığı zaman yome la yurni mevlen an melen şey'a evet. o gün dostun dosta hiçbir şeyle faydası olmadığı gündür hiç kimse hiçbir şeyde hiç kimseye yardım edemez. Dostlar birbirine yardım edemez. <gülüyor> Velahum evet. yunserun. Yardım da görmezler. Yardım da olunmazlar. İlla <gülüyor> men Allah. Ancak Allah'ın rahmet ettiği müstesna. İnne azizur rahim. Evet. Muhakkak ki Allah aziz ve evet. rahimdir. Allah aziz ve rahimdir dedi. Rahim ismi, aziz ismini tefsir eder. Evet. Allah rahimdir. Ama izzetine göre muamele eder. Biri Allah'ın izzetini gözetmemişse, buna dikkat etmemişse, Allah'ın izzetini başka yerde aramışsa, o rahmeti kaybetmiştir. O rahmeti hak etmemiştir. O başkalarını Allah'a şirk koşmuştur çünkü. Tilke ayatul kitabil hakim. Bunlar hikmetli kitabın ayetleridir. Öden ve rahmeten lil muhsinin. Muhsinler için, güzel yapanlar için. Allah'ın huzurundaymış gibi hayatı yaşayanlar için hidayet ve rahmettir. اَلَّذ۪ينَ يُقِيمُونَ ve وَيُعْتُونَ الزَّكَاةِ Onlar namazlarını ikame ederler, zekatlarını verirler, yani temizlenirler, mallarını temizlerler, beyinlerini temizlerler, gönüllerini temizlerler, kendilerini temizlerler, gönüllerini temizlerler. Zekat bu demektir. Temizlenmek. Zekat temizlenmek demek. Sadece parasından verir değil. Parasından verince malını temizliyor. Kötü fikirler, düşünceler, kötü bir yanlış bir bilgisi varsa evet, aklını temizlemesi gerekir Allah'ın vahyiyle. Gönlü, küfürle, şirkle, nifakla kirlenmişse imanıyla onu temizlenmesi gerekir. Evet. Onlar namazlarını ikame ederler. Namaz ile Allah'ın huzurunda dururlar ve temizlenirler ahirtiğikunun <gülüyor> onlar ahirete de kesin kez iman etmişlerdir emindirler Onun için hayatlarını ahirete göre yaşarlar ahiret önündeyüş gibi yaşarlar Ullay ke min Rabbi işte onlar rablerinden bir hidayet üzeredirler Rablerinin hidayeti üzerindedirler ve lay humul müflihum Felaha Erenler <gülüyor> de bunlardır Kurtuluşa erenler de bunlardır. Ve minennasi men yasteri hadis. İnsanlardan öylesi var ki eğlence için laf satın alır. Lafi eğlenmek için öğrenir. Boş boş konuşmak için alır, şakalaşmak için lafı alır leyudil en an sebilillahi bi gayri ilm ilmi olmadığı halde Allah yolundan saptırmaya çalışır saptırır kelimeyi almış, lafı öğrenmiş iman etmediği için anlamadığı için boş boş konuşunca Allah yolundan saptırır ve yetahiza huzur Evet. Oyun ve eğlence yerine tutmak için. Ulayke lahum azabun muhin. Onlar için alçaltıcı bir azap vardır. Ve izâ tutle aleyhi ayatunâ ona ayetlerimiz okunduğu vakit velâ mustekbiren keennem yesma'uhâ. Ona ayetlerimiz okunduğu zaman Sanki onu hiç işitmemiş gibi kibirlenerek döner. Evet. İnnellezîne âmenû ve amülü salihâti lehum cennâtu'l-naîm. Evet. Muhakkak ki iman edip salih amel işleyenler için naîm cennetleri vardır. Haridîne fiha onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Ve'de Allahi haq Allah'ın vaadi haktır. Ve huvel azizul hakim. Allah aziz ve hakimdir. Evet. Allah'ın ayetleri okununca sanki onu hiç işitmemiş gibi kibirlenerek döner dedi Allah. İşitmemiş gibi yapınca zaten kibirlenmiştir. Tilke ayatul kitabil möbil. Bunlar Allah'ın apaçık kitabının ayetleridir. Açıklayan kitabın ayetleridir. Lealleke bagiyun nefsike ella yekunu mu'minin iman etmemiş olduklarından dolayı neredeyse sen kendine kıyacaksın. Onlar iman etmiyor diye neredeyse kendine kıyacağız. İnneşe nünnezil aleyhim min esemai ayet. Eğer biz istersek, dilersek, onların üzerine semadan bir ayet indiririz de feslel et aenakuhum leha Onların boyunları ona karşı hemen eğilip kalırdı. Hemen ister istemez iman ederlerdi. Ve ma yetihim min zikrin min er rahmani muhdes ne zaman ki rahmandan onlara bir öğüt gelse illa kanu anhu mu'ridin. Onlar ondan yüz çevirirler. Hiçbir ayet yoktur ki onlara gelsin ve onlar yüz çevirmemiş olsunlar. Evellem yereu ilel earth. Onlar yeryüzüne bakmıyorlar mı? Kem enbetna fiha min kulli zevcin kerim. Orada evet, her çeşit nebattan ve her çiftten yarattık, bitirdik. İnne fi ayet. Muhakkak ki bunda ayetler vardır, ibretler vardır. Bunu onlar için yapmışız. Ve makane ekseluhum mu'mini. Ama onların çoğu iman edecek değildir. İman etmiyorlar. Ve inne Rabbi keluhu azizur rahim. Ve muhakkak ki senin Rabbin aziz ve rahimdir. İzzetini kabul etmeyenlere Rahmetinden pay vermez. Rahimdir ama bir de azizdir. Allah peygamberlerini anlatıyor şuara suresinde Hz. İbrahim'i anlatıyor, Nuh aleyhisselam'ı anlatıyor, Hud aleyhisselam'ı anlatıyor, Şuayb aleyhisselam'ı, Salih aleyhisselam'ı, Lut aleyhisselam'ı anlatıyor. Her bir kısa'nın sonunda وَاِنَّكَ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَز۪يزُ rahim dedi Senin Rabbin aziz ve rahimdir dedi Onlarla, o peygamberlerle mücadele edenleri Allah helak etti dedi Peygamberlerini ve onunla beraber olanları kurtardı Gerisini helak etti dedi Çünkü senin Rabbin Aziz ve rahimdir dedi İman edenlere rahmetiyle muamele etti Allah'ın izzetini kabul etmeyenlere de onları da helak etti buyurdu. Çünkü senin Rabbim aziz ve rahimdir dedi. Ayetleri kısa kısa okuyacağım. Sonra arkadaşlar Allah'ın aziz ismini öğrenmek isterse Kuran-ı Kerim'de 88 defa geçiyor oraya bakıp öğrenirler. Zaten birçoğunu söyledim. Biraz da söyleyeyim birkaç tane daha. Tenzilül kitabı minellahi azizil alim. Evet, bu kitap aziz ve alim olan Allah tarafından peyder pey inzalı olmuştur. Tenzile. Tenzilel azizir rahim. Bu kitap, aziz ve rahim olan Allah tarafından indirilmiştir. Tenzilül kitabı minallahil azizil Ali, Bu, aziz ve alim olan Allah tarafından indirilmiştir. İnne rabbeke yakdi beynahum bi ve huvel azizul alim. Evet, o gün elbette ki Allah aralarında hüküm verecek o aziz ve alimdir. Ve evet, şemsu tecrî limustakarrin lehâ zâlike takdirul azizil alim. Allah güneşe bir menzil takdir etmiştir. O orada akar. Bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir, hükmüyledir. Ve e-insel tohum, menخلق السموات والارض. Eğer onlara sorarsan, desen ki gökleri ve yeri kim yarattı? le yekulunne khalaqahunna azizul ali onlar derler ki aziz ve alim olan yaratmıştır onu yaratan aziz ve alim olandır evet bir de azizun gafur olarak gelir اَلَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتِ Hayatı ve ölümü yaratan O'dur. لِيَّبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا Neden böyle yapmıştır? Hanginiz daha güzel yaparsınız diye imtihan etmek için. وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْغَفُورِ O aziz ve Gafurdur. İmtihanı kabul eden önce onun izzetini kabul etmelidir. Eğer onun izzetini kabul eder, onu aziz kabul ederse, onun aziz ismine iman ederse, o gafurdur. Mahfiretiyle muamele eder. Yanlışlarını, kusurlarını örter. Yokmuş gibi muamele eder. Eğer onun azizliğini kabul ederse, Allah'ın aziz ismi aslında bütün isimleri öyledir. Bazı isimler afaçık önünde durur. Allah'ın bütün isimleri önünde aziz ismi durur. Allah bütün isimlerinde şeref sahibidir. İzzetlidir. Onun için aziz ismi bütün isimlerin önünde de durur. Ahad ismi durur. Hepsinin önünde durur. Samet ismi durur. Rab ismi durur. Rahman ismi durur. Rahim ismi durur. Bir isim Allah'a aitse o ismin arkasında kim vardır? Allah vardır. Bir isme bakarken bütün isimleri birden görmek gerekiyor aslında. Allah deyince Esmaül Hüsna'nın hepsi birden akla gönüle gelmelidir. Yoksa yoksa Allah'a hakik teslim edilmemiş olur. Evet. Bir de aziz ismi Allah'ın hekim ismiyle beraber gelir. Elif, nam, ra kitabın enzelnahu ileyke li tuhricen nase mine zulümati ilen nur. Evet. Bu kitabı Allah sana indirmiştir. Ne yapasın diye indirmiştir. Neden indirmiştir? İnsanları karanlıklardan zulumattan nura çıkarasın diye indirmiştir. Götürüp mezarlıkta okuyasın diye değil, ölülere okuyasın diye değil, onunla fal bakasın diye değil, nüsha yapıp boynuna asasın diye değil, nüskayı suda eritip suyunu içesin diye değil. Ne işilmiş <gülüyor> İnsanları zulumattan, karanlıklardan nura çıkarasın diye indirmiştir. Bi izni Rabbihim ila siratil azizil hamid. Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle Allah'ın yoluna çıkarasın diye. O O'nun yolu Aziz ve Hamid'dir. Aziz ve Hamid'in yoludur. Ne demek yani? O'nun yolu Hamd etme yoludur. Ona hamd etme yoludur. Onu övme yoludur. Onu izzet sahibi bilme, iman etme yoludur. Bütün hamdi, bütün izzeti ona verme yoludur. Bütün övgüyü ona yapma yoludur. Ona hamd eden, onu aziz bilen, hamde layık, övgüye layık olur, aziz olur, şerefe layık olur. Allah onu över ve onu şereflendirir. Nele yapıyordun bu kitapla? Ve yer el-lezine utul ilm. O kendilerine ilim verilenler görüyorlar. El-lezî ünzü ile eleyke min rabbike huvel hak. Sana indirilenin hak olduğunu, Rabbinden inmiş olan bir hak olduğunu görüyorlar, bunu biliyorlar yani. Ve yehdi ila sirat azizil hamid. O aziz ve hamid olan olanın yoluna hidayet eder. Ve mana kumu minhum illa en yümenu billahil Aziz-i Hamid. İman eden bir kavmi, bir ateş yakıp, müminleri içine atanları Allah anlatıyor. Onlar, Aziz ve Hamid olan Allah'a iman ettikleri için, Onlara bu cezayı veriyorlardı. Dedi. Aziz olan, hamid olan Allah'a iman etmeyene kadar o mümin olmaz demektir bu. Ama biri şeref Allah'a aittir deyince kendini şerefli zannedenler ne yapar? Onları ortadan kaldırmaya çalışır. Zanneder ki onu ortadan kaldırırsa şeref ona kalır. Ya Musa, innehu enallâhul azizul hakim. Evet Allah, Ya Musa dedi, benim. O daima aziz ve hakim olan Allah ben dedi. Hazreti Musa'ya hitap ediyor Allah. zil kitabı min Allahil azizil hakim evet, kitap kitabın indirilmesi Aziz ve hakim olan Allah tarafından bu kezalike yuhi ileike ilerlediğine minkab Allahhul azizül hakim Evet Allah sana ve senden öncekilere aziz ve hakim olan Allah Böyle vahiy ediyor dedik. Alimul gaybi ve şehadetil azizul hakim. Gaybın ve görünenin ve görünmeyenin alimi Allah'tır. O aziz ve hakimdir. İnallaha ya'lemu ma yed'une min dunihi min şey'in ve huvel azizul hakim. Muhakkak ki Allah onların dua ettiği, yalvardığı şeyleri biliyor. Allah aziz ve hakimdir. Ve ma ersalna min resulin illa bi lisani Evet. Biz her resulü mutlaka kavminin diliyle göndermişiz başka bir dil ile konuşmamıştır onlara ancak kendi kavminin diliyle göndermiştir. Yubeyyine lehum ve yudilullah. Niye öyle gönderdik? Onlara beyan etsin diye, açıklasın diye. Dili bilmezse onların dilini konuşmazsa nasıl açıklar? Ve yudilullah men yesa Allah dilediğini delalete bırakır. Onları dinlem yeni delalete bırakır. Ve yehdi men yaşa. Dilediğini de hidayete erdirir. Din yeni de hidayete erdirir. Ve huvel azizul hakim. Çünkü o aziz ve hakimdir. Essebbeha lillahi ma fi semavati ve ma fil ard. Ve huvel azizul Hakim, yerde, gökte, ikisi arasında ne varsa hepsi Rabbini tesbih eder. Allah Aziz ve Hakimdir. Yusuf Bey: Yusuf Bey: Yusuf ve Yusuf Bey: Yusuf Bey: Yusuf azizil hakim. Yerde gökte ikisi arasında ne varsa hepsi Allah'ı tesbih eder. Allah meliktir. Allah huddustur. Allah aziz ve hekimdir. Allah'ı tesbih ediyor demek hepsi Allah kendisine ne vazife vermişse o yolda hareket ediyor demektir. Bununla beraber bütün varlık irade sahibidir. Ve hepsi Rabbini hamd ile tesbih eder. Allah gel dediğimi gelir, git dediğimi gider. Rabbini dinliyor yani. Onun için Allah aslında neyi soruyor? Sen de beni dinliyor musun? Benim gösterdiğim yolda yürüyor musun? Yoksa kendi bildiğin gibi mi yapıyorsun? Yoksa sen benden daha mı iyi biliyorsun? Sebehe lillahi ma fi semavati ve ma fil erd aziz الْعَز۪يزُ hakim. Gökte, yerde, kişi arasında ne varsa hepsi Allah'ı tesbih eder. Allah aziz ve hakimdir çünkü. Her neyi yaratmışsa bir muradi vardır, bir hikmeti vardır. مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ min رَحْمَةٍ fela memsik Allah insanlara rahmetinden her neyi açarsa onu tutacak yoktur. Ulema yumsik fela mursile lehu min ba'dehi ve huvel azizul hakim. Her neyi de tutarsa onu açacak yoktur. Allah aziz ve hakîmdir. Ellezîne يبخُلُونَ ve emrûnen nâse <Sessizlik> bil <Sessizlik> O kimseler ki cimridirler, bir de insanlara cimriliği tavsiye ederler. Ve yektumûne mâ atahumullâhu min fadlih. <Sessizlik> Allah'ın kendisine verdiklerini gizlerler. Ve ahtadna lil kafirin dil kafirine azaben muhüna. Biz de o kafirlere, o nankörlere alçaltıcı bir azap hazırladık. Kebab Allahu. Lâ erriben ene ve resûlî in Allâhu kaviyyün azîz. Allah şöyle yazmıştır. Ben ve resullerim mutlaka galip geleceğiz. Allah kavî ve azîzdir. Allah gücü karşısında dayanılması mümkün olmayandır. O azizdir. Ma <gülüyor> keder evet. Allaha hak, hak, kudrihi. la kuvyun aziz. Allah'ın hakını, yujaliğini, izzetini hakıyla takdir edemediler. Allah kuvvî ve aziz. فَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ Allah'ın Resullerine vaad ettiği, vaadinden vazgeçeceğini, döneceğini zannetmeyin. Böyle düşünmeyin. اِنَّ azizun عَز۪يزٌ Allah azizdir, intikam sahibidir. Allah'ın İntikamı ne demektir? Biri Allah'ın izzetine sahip çıkmaya kalkışırsa, Allah'tan bağımsız bir izzet edilmeye, şeref edilmeye kalkışırsa, Allah o şerefi ondan çeker alır, o da izzetsiz, şerefsiz kalır, Allah'ın müntekim ismiyle karşı karşıya kalmış olur. O kendi kendine zulmetti, olmayan bir şeyi Allah'a şirk koştu. İlah edindi yani. Başka yerde şeref aramak böyledir. Allah da onu çeker alır. O cezasını bulmuş olur. وَمَنْ يَهْدِ اللّٰهُ فَمَا lehu min مُدِلِّ Allah kime hidayet verirse onu deralete düşürecek yoktur. اَلَيْسَ اللّٰهُ بِعَزِيزٍ زِنْتِقَامُ Allah intikam sahibidir. Allah azizdir. Allah intikam arıcı değil midir? <Sesanlation> <Sesanlation> ya eyyühellezine amenu Ey iman edenler! Men yerted minkum en dinihi Sizden her kim dininden dönerse ve sevfe yi Allah sizin yerinize, onların yerine bir kavim getirir ki, yuhibuhum ve yuhibunehu. Allah onları sever, onlar da Allah'ı sever. Ezilletin al-müminin. Onlar müminlere karşı zillet sahibidirler, alçak gönüllüdürler. Müminlere alçak gönüllüdürler. اِزَّتِنْ e اَلَى kafirin, Kafirlere karşı da izzet sahibidirler. يُجَهِدُونَ fi سَبِلِ اللّٰهِ Onlar Allah yolunda cihad ederler. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةً لَا Onlar levm edenlerin levm etmesinden yani kıyanların kınamasından korkmazlar. Zalik'e fedlullah. bu Allah'ın faziletidir, ikramidir, fazlidir. Yühd-i <men> yaşa Allah onu dilediğine verir, Allah onu istiyanı verir. Vallahu wasiun alim. Allah her şeyi ihata etmiş olandır. Allah alimdir. İlmi, her şeyi kuşatmış olandır. Her şeyi bilendir. Eğer izzeti Allah'ın yanında değil de başkalarının yanında ararsak, başka şeylerde ararsak, asla izzet bulmak mümkün değildir. Bulacağımız tek şey zillettir. O bize şeref verir zannederiz. Halbuki insan, dünyayı şereflendirendir. Bütün varlık şerefini insandan alır. Hazreti insan olduğu için insanın kendi şerefine sahip çıkması önce ben insanım demesidir. Ben Hazreti insanım. Ben Allah'ın yeryüzündeki halifesiyim. Ben Allah'ın zatıyla sıfatlarıyla, isimleriyle tecelli ettiği zatım demesi lazım. Önce kendisi bu şerefi kendisine verecek. Sonra bu şerefe layık olmaya çalışacak ki, şerefini Allah'tan alsın. Eğer Allah'ın isimleri bir kulda tecelli ederse, ondan daha şerefli kim vardır? Biri Allah'ın isimlerinden mahrum olursa, vasfından, yani Rahman oruçundan, Rahim oruçundan, kerim oluşundan, aziz oluşundan mahrum kalırsa ondan daha zelil kim vardır? Evet, i̇zzet Allah'ın isimleriyle isimlenmektir. Allah'a ayna olmaktır. Allah'a halife olmaktır. Allah azizdir. Nebilerini, Resullerini aziz kılmıştır. Müminleri aziz kılmıştır. Müminler, peygamberle beraber olunca, Allah'ın vahyiyle beraber olunca aziz olmuşlardır. İnsan ne kadar Allah'ın ayetlerinden, vahiyinden uzak kalırsa, peygamberinden, resullerinden uzak kalırsa, o kadar kendi şerefinden uzak kalmış olur. Allah'tan uzak kalmış olur, kendinden uzak kalmış olur. Onun için Allah buyurur da ilkerimede kim bizi unutursa kim ayetlerimizden yüz çevirirse biz de ona onu unuttururuz. Onu unutturmak ne demektir? Biri kendini unutmuşsa Allah ona onu unutturmuştur. Niye? O Allah'ı unuttuğu için. Allah'ı ciddiye almadığı için. Biri Allah'a göre hayat yaşamıyorsa ahiretini önüne koyup seyretmiyorsa, hesabını önüne koyup kendini hesaba çekmiyorsa o Allah'ı unutmuştur. Hesabını unutmuştur. Resulullah Efendimiz buyuruyordu aleyhissalatü vesselam Sadaka mali eksiltmez. Allah başkalarına af ile muamele eden kulunun izzetini arttırır onu aziz kılar ve her kim Allah için tevazu gösterirse Allah onu yüceltir dedi. Sadaka mari eksiltmez başkalarına af ile kim muamele ederse Allah onun izzetini arttırır şerefini arttırır af edenleri Affedenin şerefi neden artıyor? Eğer biri yanlış yaptığında karşıdaki onu affedince onun şerefine kıymet verdi. İnsanlık şerefine kıymet değer verdi demektir. Onun şerefine dokunmadı. Dışarıdan bir yanlış olarak onu gördü. Onu yok saydı. Bir beşer olarak bir şey olmaz dedi. Rencide etmedi. Affetti. Allah onun izzetini artırır. Tersi de tersi de tabi. Bir de her kim Allah için tevazu gösterirse Allah onu yüceltir. Allah tevazulü olanı sever, tavazu göstereni sever, alçak gönüllü olanı sever. Kendini bir şey zannedeni değil. Kendini öyle aziz zannedeni değil. Kendini aziz zannederse Allah onu zillete düşürür. Onun için Allah'ın aziz ismine iman eden izzeti başka yerde aramaz. Dünyada, mevkide, malda ya da başka bir şeyde insanların övgüsünde aramaz. Meleklerin insana secde etmesinin sebebi insanın aziz oluşundan dolayıdır. Allah'ın isimleriyle tecelli edip onu aziz kılmasından dolayıdır. Evet. Allah kitabına aziz dedi. Kim kitabına kitabından yüz çevirirse, sırt dönerse şerefine sırt dönmüş olur. İzzetine sırt dönmüş olur. Onun için Allah'ın resulleri azizdir. Allah'ın resulleriyle beraber olanlar azizdir. Neden? Çünkü Allah resullerini aziz kılmıştır. Ne ile? Ona indirdiği kitapla. O ne yapıyor? O da Allah'ın kitabını Allah'ın aziz kıldığı insana taşıdığı için azizdir. Onunla beraber olanlar da Allah'ın aziz kitabını Evet, aziz kıldığı insana taşıdığı için aziz olurlar. Ele durup dururken Allah kimseyi aziz etmez, şerefi bahşetmez yani. Hazreti Ali Efendimiz buyuruyordu. Ne buyuruyordu? Ya Rabbi İftihar olarak senin bana rab oluşun yeter. İzzet olarak benim sana avdoluşum yeter. Sen tam benim sevdiğim gibisin, beni de sevdiğin gibi yap. Allah'a avdolmak yeterli bir izzet olmalıdır. Yeterli bir şeref olmalıdır. En büyük şeref Allah'a abd olmaktır. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Ben Allah'ın gönderdiği son nebi, Allah beni hiçbir şey yokken yaratmış, bütün varlığı benim nurumdan yaratmıştır. Bunu övünmek için söylemiyor ve bununla övünmüyorum dedi. Bir de yemin etti. Vallahi övülmüyorum dedi bununla. Bu benim övülme sebebim değildir. Kıyamet günü ilk dirilen benim dedi. İlk huzura çıkıp secde eden benim dedi. İlk şefaat eden benim dedi. Bütün peygamberlere, bütün şefaat sahiplerine şefaati alan benim dedi. Ama yemin etti. Vallahi bununla övülmüyorum dedi. Sırat Köprüsü'nden ilk geçen ben. Allah bana Livayı Hamt Hamd sancağını vermiş. Bütün insanların altında toplandığı sancaktır. Yine yemin etti. Bununla övünmüyorum dedi. Ama benim övündüğüm bir şey vardır dedi. İlk cennete girer benim dedi. Bununla övünmüyorum dedi. Benim övündüğüm bir şey vardır dedi. İlla abdillah. Allah'a abd olmakla övünüyorum. Abd olmak. Allah'ın bana abdim demesi övüncümdür, iftiharımdır. Abd olmak. En yüksek makam Abd olmak demek aşık olmak demektir. Ben Allah'ın abdiyim demekle iş bitmiyor. Bu okuduğumuz ayetlerde hepsini okuyamadık. Allah buyuruyordu ki insanlardan öylesi var ki benim rızamı kazanmak için kendini helak eder. Allah onlara rahmetiyle muamele eder. Buna müsaade etmez. Kendini feda eder. Niye feda ediyor? Neye feda ediyor? Kendini maşukuna feda ediyor. Sevmeyen, aşık olmayan kendini feda edemez. Her iddia mutlaka ispat ister. Ben Allah'ı seviyorum. Ben Allah'ın abdiyim dediğinde Allah bunu ispatla deyip sana imkan tanır. Buyurun yap. Sen yap, ben kabul ediyorum. Ben zaten seni bunun için yaratmışım der. Bana Abdulman için yaratmışım. Her türlü imkanı tanır, sonuna kadar tanır. Yapan kazanır, yapmayan kabul edememiştir. Reddetmiştir. Aşkı, muhabbeti, imani buna yetmemiştir. Bunun başka bir ismi yoktur yani. Ne kadar yapabildiği o kadar abd oldu. Ne kadar sevdi o kadar abd oldu. Sevdiği kadarıyla yapabiliyor. Allah hepimizi aziz ismine iman edenlerden eylesin. Aziz ismiyle. Azizlerden eylesin. Amin. Aziz olarak gönderdiği, aziz etmek için gönderdiği kitabıyla, Kur'anıyla, ayetleriyle bizi aziz kılsın inşallah. Amin. Aziz kıldığı Resulullah Efendimizle tabi olup, onu kendisine örnek alıp, onun izzetiyle, izzetlenmiş olan kullardan eylesin inşallah. Amin. Allah bizi zatına abd eylesin. Abdlığıyla, kulluğuyla iftihar edenlerden eylesin. Amin. Allah hepinizden razı olsun. Komşumuzun eşi yeni vefat etmiş. Her perşembe eşi için yemek çıkarıyor. İki tane yetim çocuk var. Onların yemeğini yemek doğru mudur? İki tane yetim çocuk var, onların yemeğini yemek doğru mudur? Bu çok rencide edici bir sözdür. Çok rencide edici. Çok hakaret dolu bir kelimedir bu. Onların yemeğini yemek doğru mu? Allah Yahudinin, Hristiyanın yemeğini helal kılmış, evde yetim var diye. Dinini Allah'ın kitabından öğrenmeyince böyle din ortaya çıkıyor. Onların yemeği yenmez diye. Kim böyle söylemişse Allah onun belasını verir. Yetime hakaret ediyorsun. Yetimin sahibi Allah'tır. Allah haksızlıkla yetimlerin malını yemeyin dedi. Haksızlıkla, zulümle yetimlerin malını yemeyin dedi. Kime söyledi bunu? Bunu onun varislerine söyledi, varislerine. Diyelim ki baba ölmüş, iş amcaya kalmış. Bunu onun amcasına söylüyor. Marını marına katıp haksızsa onun marını yeme dedi. O buluğa erinceye kadar dedi. Akli erinceye kadar. Sen ona marını teslim edinceye kadar haksız yere, haksızlıkla sakın onun marını yemeyesiniz dedi. Allah böyle söyledi. Kendini dinin sahibi zannedenler ne dediler? Yetimin yetimin olduğu yerde yemek yemezsin. Sen en büyük haksızlığı yapıyorsun, en büyük saygısızlığı yetimi yapıyorsun. Sen ona sizin yemeğiniz yemez, çayını içmezsen onu bir daha öldürüyorsun. Onun yetimliğini ikide bir onun yüzüne suratına çarpmış oluyorsun. Ha, Eğer senin gönlünden onun yemekini yemek ağır mı geliyor? Evine gittiğinde iki götür, birini Lige birini de bırak. Öyle değil mi? Yetim madi başkadır. Yetimin evinde bir şey yemek, içmek başka bir şeydir. Orada bir aile reisi vardır. Baba ölmüşse ana vardır orada. Ailenin reisi anadır. Çocuklarını da yedirir, içirir. Misafirine de ikram eder, ettirir. Herkes gibi. Biri gönlünden farklı bir şey geçirirse bu hakarettir. Bu zulümdür. Bu oradaki yetimlere zulümdür. O eşi ölmüş kadına zulümdür. Onu küçümsüyorsun. Neye karşılık küçümsüyorsun? Bir lokma ekmeğe, bir çaya göre küçümsüyorsun. O Hazreti İnsan. Böyle zulüm olmazdı. Böyle haksızlık, böyle saygısızlık olmaz yani. Rabbimiz bize ne söylemiş, ona bakmamız gerekiyor. Yani götürüp yemeğini yeme demeye kadar götürenler kendine göre dine yapmıştır, kendine göre güzel yapmıştır. Allah senin belanı verir. Allah mı koyuyor, sen mi koyuyorsun? Dilediği kadar, dilediği gibi verebilir. Yemeği yiyilir, içilir, ikram edilir. Evet. Eğer infak ediyorsa bu şekilde hem kocası kazanır, hem kendisi kazanır. Elbette ki bunu yaparken herhalde kendi çocuklarını mahrum bırakacak değildir. Değil mi öyle? Eşim kendi ailesinden rahatça bahsedip sohbet ediyor. Ama ben kendi ailemden bahsedince bağırıyor, kızıyor, elinde ne varsa bana fırlatıyor. Bırakmıyor gideyim de kendisi ailesine rahatça gidiyor. Ben erkeğim giderim diyor. Ne yapmalıyım? Kendisine tanıdığı hakkı karşısındakine tanımayan mümin değildir. Müslüman değildir. Hele bu bir de en yakın hayat arkadaşı eşi ise kendisine tanıdığı hakkı karşısında ona tanımıyorsa o mümin olamaz. Bırak hayat arkadaşı Resulullah Efendimiz bunu sıradan bir mümin Müslüman için söyledi. Kendisi için istediğini mümin kardeşi için istemedikçe kimse mümin olmaz dedi. Bir de bu hayat arkadaşıysa, ben efkeyim, ben yaparım diyorsa, böyle biri Allah'ın hesabını yapmamıştır. Allah ondan nasıl istiyor, Resulü nasıl söylüyor, ona bakmamış. Ben böyle istiyorum diyorsa, bu benim dinimdir diyor. Allah'ın dinini kabul etmiyor, kendi dinini kendisi öğretiyor. Din... Hayat, hayatı yaşama biçimidir. Kim nasıl yaşıyorsa, kendi ailesinde nasıl yaşıyor, nasıl hüküm veriyorsa o onun diniyodur. Onun için dini önce gönlümüzde, sonra evimizde yaşamamız lazım. Yaşamazsak dinimiz olmuş olmaz. Evet, kardeşimiz ne yapmalıdır? Sabretmelidir ona bunu söylemelidir. Allah bunu kabul etmez demelidir. Hiç kimseye yaptığı yanında kar kalmaz. Hiç kimseye. Herkes yaptıklarının cezasını mutlaka görür. Allah hepimizi Allah'ı ciddiye alanlardan eylesin. Amin. Ciddiye alıp hesabını Allah'a göre yapanlardan eylesin. Allah'ı unutup, yok sayıp kendi dinini üretenlerden eylemesin. Kendi dinini Allah'ın dini olarak zannedenlerden eylemesin. Allah bizi huzura alırken bir mümin gibi, bir Müslüman gibi, bir veli gibi, bir dost gibi huzuruna aldıklarından eylesin. Amin. Allah bütünüyle razı olmadan bütünüyle sevmeden bizi huzura almasın inşallah. Allah hepimizden razı olsun.